13 Nisan Perşembe saatler 11 açık radyodasınız ben Utku Zırı teknik masada Selahattin Çolak 25 dakikamız olacak Yeşil Bülten için radyolarınızdayız değerli dinleyenler bir seriye başladık aslında ilk bölümünü geçtiğimiz haftalarda dinlediniz bu radyodan. Ekolojide kavramları yeniden düşünmek dedik bunun adına ve geçtiğimiz hafta itibariyle aslında e, önemli temel kavramları şöyle bir yerli yerine oturtmaya çalıştık. E, ve e, hem ekoloji çevre arasındaki o temel e, farklarla başladık hem de devam ettirdik bu konuyu e, nerelere gelebilir neler çıkabilir karşımıza daha bilmiyoruz ama bu haftada yine konuğumuz Profesör Doktor Fuat Ercan'la birlikte ekolojide kavramları yeniden düşünmeye çalışacağız. Twitter ve Facebook'tan da oradaki Yeşil bülten hesaplarından da duyurduğumuz gibi Bugün enerji konuşacağız, enerji ihtiyacı konuşacağız. Şimdi çok belalı bir konu diye girdik Fuat Hocayda da içeri, çünkü enerji aslında bizim çevre ekoloji mücadelesinin temelini oluşturan tüm konularda karşımıza çıktı. Heslerde, termik santrallerde döndük bir başka taraf rüzgar elektrik santrallerinde, güneş santrallerinde bile doğada doğan doğayla iç içe yaşayan insanlara zarar veren sonuçları. Doğabileceğini çıkabileceğini karşımıza gördük her tür enerji biçiminde hani bir e, şu notu da eklemek lazım o, bu enerji ihtiyacı denen mesele öyle garip bir şekilde karşımızda durdu ki e, bir, bir yandan e, köylüler e, direnirken bir yandan hayır biz enerji üretilmesin demiyoruz enerji ihtiyacı var memleketimizin enerji yine üretilsin ama mesela burada bizim köyümüze yapmasınlar. Ağaç kesmeden yapsınlar, e, deremizi yok etmeden yapsınlar gibi hep bir ara form bulmaya çalıştık biz de. Bu enerji ihtiyacı nasıl belalı bir şeyse bir yandan çaresini de bulmaya çalıştık. O enerji ihtiyacını karşılayacağı iddia edilen santrallere karşı direnirken işte böyle bir e, zeminde konuşacağız aslında bunu. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, Bu günaydın, günaydın. Merhaba. Günaydın. Evet şimdi bu enerji meselesi biraz bir girizgah da yapmaya çalıştım aslında ilk sorumun da temelini o oluştursun öylece girelim istiyorum. Enerji ihtiyacı dendiğinde karşımıza çıkan bu enerji ihtiyacına biz çare bulmak durumunda hissediyoruz kendimizi sürekli. Aman köyümüz yok olmasın, Anladım. deremiz yok olmasın ama enerji Anladım. ihtiyacı da var diyoruz. Şimdi mesela. herhalde yani şöyle... ...başlamak gerekiyor... ...yoğun bir şekilde işte hem HES'ler... ...hem barajlarla ilgili... E, ...Anadolu'nun farklı yerlerine gittiğimizde... ...eleştiri getirdiğimizde... ...ilk söylenen şey şu... ...ama enerji ihtiyaç var... ...belki de enerjin kendisini zaten... E, ...yaptığımız e, bu diyalon ...temel şeyi bir e, işleyiş... ...mekanizmaya bakmak... ...belki de soruyu bir şeyden sormak... ...şöyle bir yerden başlamak lazım... ...yani... Enerji ihtiyaç var sorusu niye bu kadar enerji ihtiyaç var sorusuyla birlikte ele alınması gerekiyor? Ne oluyor da enerji bu kadar önem kazanıyor? Açık radyoda e, bu sıklıkla ifade edilen işte, küresel ısınma, küresel kriz, ekolojik krizle birlikte de ele alınması gereken bir şey. Belki bunu şöyle bir e, açılım yapmak için şöyle diyelim. Geçen e, buluşmamızda iki kavramdan bahsettik. Dedik ki aslında iktisatla... Ee, ekoloji ekonomi ile ekoloji çatışma halinde birbirleriyle kavgalı bir durumdalar ama ikisi de aynı kökten geliyor o geliyor birisi küçük e, hani halkının yuvanın e, varlığını sürdürmesi diğer o ikostada e, atmosfer hidrosfer litosferin yani yaşam ortamının şeyi şimdi bu ikisi arasındaki bağlantıya baktığımızda enerji başına itibaren çok çok önemli. Fakat bugünlerde ki bir önceki e, şeydi, programda da aynı konu ele alındı. Tam referandum öncesinde belki bir kavramla başlayalım. Enerji sorununu, kavramsal dili birazcık daha geç vermek şeyle. O da biz buna fetiş yarılma diyoruz. Fetiş yarılma. Ne demek fetiş yarılma? Yeni bir kavram olarak düşünelim. Bu da şu. Ekolojik yıkım, toprak, hava, su bu kadar bozulurken e, ciddi ama gündemimize almamak. E buna biz e, gerçekten küresel düzeyde yaşadığımız bu ana çelişki diyebileceğimiz bir dönem sermaye ile emek deniyordu. Ama şimdi yaşam ortamı bu. Ekolojik yarılma e, ve fetiş yarılma e, karşılaştığımız krizi anlamamız önemli Mesela birkaç örnek verelim. bunu Şimdi olgulara gidelim. Fetiş yarılma oradan enerjiye geçe geçelim. O da şu. Mesela küresel düzeyde kullanılan... ...doğayla ilişkinin doğa yok etme sürecine ait bir şey. Bir bakıyorsunuz Trump örneği var. Trump mesela en son hatta Açık Radyo'da yayınlandığı şey... ...Abadi Fosil Çağı'nda tutmak diye bir şey var. Yani Trump yeniden enerji üretimini yoğunlaştı. Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'de çok ilginç bir durum var. İşte Berat Albayrak başlattı bunu. Referandum öncesi birazcık daha buraya yoğunlaşmak istedim. O da işte bağımsız enerji gücümüz dedi ve... ...çok ilginçtir, yine bu fetiş yarılmaya herhalde gösterecek en önemli şey... ...10. Kalkınma Planı'nın enerjiyle ilgili kısmında ...Türkiye'nin ki bu pazar evet hayırda da çok belirleyici olacak bir 2023 planı var... ...bu 2023 yılına ait plan, güçlü Türkiye planının temel şeylerinden birisi de enerji. Ve deniyor ki bu 10. Kalkınma Planı'nda enerji talebimiz 2023 yılında %90 artacak... ...çok açık, net bir ifade kullanılıyor. Ee, enerji ihtiyacı... ...218 milyara varacağı için... ...biz 2023'e kadar Türkiye'deki... ...yer, linyet ve taş gömürü... ...bütün kaynakları kullanacağız. Yine bu fetiş yarılmayı yakın dönemde. Bir üçüncü belki... Iı, ...çok ıı, şey olmuyor ama... ...günümüzde daha çok kan hükmüne kararnameler... ...diyoruz. Bir de... ...herkesi çok rahatsız eden acele kamulaştırma var. Ee, Alp Yüce Akaya... ...arkadaşın yaptığı bir çalışma var. Çok çok ilginç. 2000 1980, ...1956'da başlıyor bu acele kamulaştırma. Sadece bir örnek vereyim. 56 ile 83 arasında sadece beş tane acele kamulaştırma oluyor. 83 ile 2000 arasında 11. 2001 ile 2013 arasında 586 kamulaştırma, acele kamulaştırma yapılıyor. Yine bu fetiş yarılma ilişki. Peki nerelerde yapılıyor diye baktığımızda çok açık şunu görüyoruz. Mesela 2001 yılında dokuz tane baraj... 2012'de 15, 2019 9 tane yani yine baraj yapım için acele kamulaştırma kararı alınıyor. Geçen günlerde işte Dersim'deydik orada 13 Aralık'ta çıkartılan acele kamulaştırma Ovacık bölgesi. Elektrik kurumu çıkartıyor. E, HES üzerine çıkartıyor. Sadece 2013 yılında 85 tane acele kamulaştırma ve çoğunluğu... ...enerji üzerine kurulu bir yapı. O zaman ne kadar önemli olduğunu görürüz. E bir başka şey... ...geçenlerde yine ifade ediliyor... ...Enerji Bakanlığı'nın ifade ettiği bir şey... ...Türkiye'de... ...yüzde dörtlük büyüme... ...bu büyük güçlü Türkiye diyoruz ya... ...yüzde dörtlük her büyümeye karşı... ...yüzde sekiz yıllık enerji artımı... ...gerçekleşmek isteniyor. Yüzde sekizlik. Peki... Enerji bu sefer şeye baktığımızda, benim bir arkadaşım şimdi doktora tezini bitirdi, onu yayınlayacağız. O inanılmaz veriler elde etti. Acaba bu enerji ihtiyacı kimler kullanıyor dediğimizde ilginç bir şekilde ellilerden yine baktığımızda verilere enerji kullanımı gittikçe konuttan, tarımdan sanayi yakıyor. Sanayide hangi sektörler yoğunluk kullanıyor? Çok şimdi e, birbiriyle bağlantı şey yaptığımızda bir... ...çimento çok yoğun, 2, demir çelik, üç AVM'ler, dört inşaat. Neredeyse Türkiye'deki enerji ihtiyacının, neredeyse enerji ihtiyacının yüzde kırkını bu dört sektör kullanıyor. Peki bu dört sektörde kimler var dediğimizde? Mesela hemen hangisi gelsin aklımıza? Cengiz İnşaat. Cengiz İnşaat'ın şeyine baktığımızda faaliyet alanında çok yoğun bir şekilde inşaattan... ...enerjiye ve çimentoya yo yoğun verdiğini görüyoruz. O yüzden çok basit bir şekilde enerji ihtiyacı dediğimizde... ...niye bu kadar enerji sorusu... ...hele hele bu şey döneminde işte Refe öncesinde... ...bu enerji olanaklarını hızlandıran acele, kamulaştırma yetkilerinin tekerde... ...toplanması, bölge halkının gündemi alınmadan, katılmadan... ...kararların alındığı bir dönemde enerji ihtiyacının niye bu kadar enerji ihtiyacı var sorusuyla birlikte ele alınması. O halde şey. şu kavramı birazcık yerli yerine oturtmak açısından da soruyorum hocam. E, %90 artacak enerji ihtiyacımız e, diyorlar iki evet, e evet. kadar. Bu demek oluyor ki daha çok inşaat herhalde. Bir Kanal İstanbul projesi bile tek başına bu enerji ihtiyacını ne kadar arttırır e, düşünün diyelim evet. dinleyenlerimize. Bir o var bir de şey çok önemli. Mesela çimento için neredeyse şeyin e, e, enerji ihtiyacının büyük bir kısmı çimento ve demir çeliği harcanı bir de ihracatı yani Orta Doğu'daki bu bu savaşın yıktığı yerleri inşaat üzerinden düşündüğünüzde inşaat sektörü buraya girdiğinde aslında enerji ihtiyacının bir kısmı da ıı, çimento ve ıı, demir çelik üretimi üzerinden ve AVM'ler üzerinden harcanlayacağını düşündüğümüzde yani, ilişkiyi kurabiliyoruz. E burada da az sayıda şirketin ihaleler üzerinden bu süreci ve herhangi bir demokratik bir süreç olmadan kararlar alındığında ısrarla, inatla... E, enerji ihtiyacının e, niye bu kadar enerji sorusuyla yer değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum bu çok çok önemli daha güncel daha e, mesela bu evet ve hayır şeyinde e, her verilecek evet daha fazla enerji ihtiyacını hızla gerçekleştirecek bir siyasi iktidar anlamına gelecek doğrudan e, müdahale edecek bir siyasi iktidar anlamına gelecek o yüzden enerji ihtiyacı güçlü Türkiye deyince güçlü Cengiz Holding mi güçlü Türkiye mi? Cengiz Odinkin inşaat çimento AVM'leri için mi enerji ihtiyaç var yoksa güçlü Türkiye'ye ihtiyaç var vurgusu çok çok önemli. Bu sadece konjukta bir çok yaklaştığımız <gülüyor> için çok belirli <vedalı gülüyor> bir evet hayır sen onu, bunu ısrarla vurgulamak istedim. O yüzden e, şey enerji ihtiyacı ama her yerde. Enerji ihtiyacımız var dendiğinde ilk sorulması gereken şey niye bu kadar enerji ihtiyacımız var? Ya da kimin var? ihtiyacı kimin var? Kimin ihtiyacı var? Şey. O yüzden de bu demin bahsettiğimiz bir kavramı daha şey yapalım. Fetiş yarılma yani küresel ısınmanın, ekolojik krizin gündeme geldiği dönemde... Bu ile ilgili soruları ya biz insanlar doğayı tahrip ettik dendiğinde orada da bir yanlış vurgu var. Buna daha çok homosentrik e, antroposen bakış deniyor. Yani insanlar, insan çağı geldi, e, insanın yaşam ortamını hızla bozdu dendiğimizde bu da enerji konusunda birazcık problemli bir yaklaşım. Aslında e, şey yaptığımızda enerji ihtiyacının artışı... ...vaktığımızı tarihin belirli bir dönemde... ...belirli toplumsal ilişkiler içinde... ...insanın doğayla kurduğu belirli... ...tarzın açığa çıkarttığı bir enerji kullanımı var. Bunun adını koymak lazım. Ee, uzun yıllar ben sermaye birikimi diyordum. Eksik bıraktığım şey sanayi devrimi. Sanayi devrimiyle sermaye birikiminin üst üste bindiği... ...kentleşmenin arttığı dönemde hızla enerji ihtiyacı form değiştiriyor. O yüzden de bu sefer enerji ihtiyacı dediğimizde... ...enerjinin kendisine bakmamız lazım. Enerji çok şey bir şekilde insanın doğayla kurduğu her ilişkide... ...doğayı dönüştürmek için yaptığı her eylemlik bir enerji harcamadır. Ama mesela şeyi hatırlayalım, dört beygir gücü deriz. Sekiz beygir gücü deriz. Hala buna biz organik enerji dediğimiz insanlıktan önemli bir kısmı... ...ihtiyaçları karşılamak için doğayla kurdukları ilişkide alet geliştirmeye başladığında... ...aleti harekete geçiren ya hayvanların kullanılıyorduk ya da insanın kendi kas gücüydü ama... Önemli olan birden tarihsel bir noktaya geçtik. Bu enerji ihtiyacını anlamak için enerji nereden ne kadar enerji sorusuna enerji bu kadar önem olmasın tarihine bakmamız. Birincisine şey diyelim. Türkiye'de çok sıkça yapılan özellikle muhalif mühendis akademisyenler tarafından da gerçekleştiren. Ya enerji ihtiyacımız var üretime ihtiyacımız var sorusu yerine. Bu üretim ve enerji ihtiyacının tarihsel boyutuna bakmamız lazım. Diğerinde ben lehimce Mühendislik diyorum ya işte şu kadar enerji artışı var mesela Türkiye'de yüzde dörtlük bir büyüme için yüzde sekizlik enerji ihtiyacı var. Ama niye binlerce yıl Neolitik dönemde Anadolu'da yaşandı bu kadar enerji ihtiyacı olmadı. Niye dediğimizde de tarih gündemize Tarihte de çok basit bir çok basit bir ifade. O da tarihe baktığımızda sanayi devriminin özellikle ele almamız gereken sanayi devriminin insanın toplumsal yaşayışında ve doğal ilişkisinde bir önemli değişim var. ...o da makine, aletler yerini yavaş yavaş makineye bırakıyor. Aletler insan ve organik enerji kullanarak gerçekleştirirken... ...makineler başka bir şeye ihtiyaç duyuyor, enerji ihtiyaç duyuyor... O yüzden doğayla kurulan ilişki, doğayla insan yaşantısı arasındaki o ilk ilişki... ...belki de ilk kopuş sanayi devrimiyle birlikte aydınlanma düşüncesi de bunu gündemi getiriyor. İşte Descartes'le, Bacon'da doğaya egemen olacağız. doğa egemen olmak demek, doğayı dönüştürme hızın artması demek. O dönemde basit bir şey söyleyelim... ...organik enerjiden inorganik enerjiye geçiliyor. Mesela şey çok tartışılıyor son zamanlarda. Ya Çin şimdi yükselişte ki şu an dünyada en fazla enerji ihtiyacı olan ülkelerden birisi. Çin aslında niye kapitalizme, sanayileşmeye geçmedi de... ...İngiltere'ye geçti sorusunu soruyor sosyal tarihçiler. ...çok farklı açıklamalar var. Ama önemli açıklamalardan birisi bizim konumuzla ilgili olduğu için... ...deniyor ki İngiltere'de ve Avrupa örneğinde emek kıtlı, kıttı, sermaye yoğundu. Sermaye yoğundu, emek kıtlığında önemli şey makineler ve makineleri kullanmak için... ...yoğun bir şekilde enerji, kömür dediğimiz ve buhar ve demirin bir araya gelmesiyle... ...Avrupa hızla kapitalist ilişkileri sanayileşmeye geçti. O yüzden dikkat ederseniz birden... Eğer makine diyorsak, makine de inorganik enerji kullanıyorsa, makineyle birlikte ham madde doğadan elde edilecek? Bir, iki doğadan elde edilen ham maddeyi işlemek için makine ihtiyacınız var ama makinenin çalışması için enerji o da doğadan elde edilecek. Bir de ne? Dördüncü faktör emek gücü. Peki burada mesela Burkett Foster ekibinin Karl Marx'tan çıkardığı bir metabolik yarılma kavramı var. Onlar şöyle tarif ediyorlar ya meseleyi. Bir metanın üretiminde kullanım esasından değişim, değiş tokuş yani ticaret esasına geçildiğinde doğayla insan arasındaki, doğayla emek arasındaki o metabolik birliktelikte bir kopuş başladı ve sanayi ile evet. birlikte bu kopuş derinleşti diyorlar. Aslında evet. bu bu bu tarifle tabii. biraz anlatıyorum. Tabii tabii. Aslında tabi birazcık hani bu şeye girelim mi bilmiyorum ama ...Marks kapitalde şey diyor işte emek e, bu ...yeni başlayan ilişkiler sisteminin babasıysa toprak anasıdır. Ama daha sonra enerji bilimcileri diyorlar ki... Ya ...Marx kendi çalışmalarında babaya çok değindi de ana hiç gündeme almadı. Şeyde işte Foster ve arkadaşları yok ki aslında Marx'ta örtük olarak var deniyor. Fakat bu yine tarihsel bir e, anakronik bir açıklama. Çünkü Marx'ın döneminde gerçekten de e, emek gücünün... Yani ...dört değişken dedi ya makine olacak... Makineyi harekete geçirecek, doğadan elde edilen ham madde olacak, e, enerji olacak bir de emek gücü olacak. İnsanın toplulukları açısından o dönemdeki en acımasız süreç insanların kırdan kopartılıp emekle emek gücünün ayrışması. Yani işçileşme, ücretleşme formuna daha çok baktığı doğrudur. Ama şeye baktığımızda 1700'ler, 1800'ler, 1900'ler gittikçe makineleşme. Diğer bir ifadeyle insan gücünün yerini makineler aldıkça doğal olarak enerji ihtiyacı da artacak. Mesela Türkiye açısından bu çok önemli. Deniyor ki Türkiye'de spekülatif bir büyüme var. Hayır. Türkiye'de yüzde bir büyüme dendiği zaman yine aynı konu. Daha fazla makineye dayalı bir üretim süreci gerekiyor. Makine dayalı demi verdik örnekler. Makineye dayalı dediğimizde ne olması gerekiyor? Demir üretilmesi gerekiyor. Demir üretilmesi için... Elektriği ihtiyaç var. Çimento üretilmesi gerekiyor. Çimento üretilmesi için elektriği ihtiyaç var. AVM'ler, üretilen ürünlerin dolaşması, o yüzden şey, enerji ihtiyaç var. O yüzden enerjiyle, enerjiyle enerji ihtiyacı kapitiz toplumdaki üretimin hızına bağlı olarak artış gösterecektir. Yani o yüzden inşaat sektörü spekülatiftir dediğimizde bağlantıları koparıyoruz bağlantıları koparız çünkü inşaat sektörü bugün çimento ve demir üzerinden yükseliyorsa bu da enerji demek. O yüzden de şirketlere baktığımızda inşaatla başlayan şirketler aynı zamanda hem neler oluyor? Enerji. Enerji Yabancı şirketleri oluyor. oluyor. Sabancı <gülüyor> grubu olsun, işte söylediğimiz bütün Cengiz olsun, Limak, Limak olsun, Kolin olsun. Bu bir bakıyorsun çimento, demir, inşaat ve bir başka şey daha önemli. O da ne? finans. Bunlar böyle iç içe. O yüzden enerji çalışmaya başladığımızda bu toplumda, bu aşamada, bu noktada siyasi iktidarla bu enerji sektöründe bağlantı kuranların iç ilişkilerini görmek gerekiyor. Aslında enerji ve inşaat ve demir ve çelik bütün bunlar kendi içinde iç bağlantıları olan yapılar. Mesela şeye baktığımızda enerji ihtiyacı şimdi bu söyledi çok basit bir şeyle ifade ettiğimiz durumda Enerji ihtiyacı dünyada hangi ülkelerde bugünlerde yoğunluk kazanıyordur diye bir soru soralım. BRICS denen ülkeler. Yani çok hızlı sanayileşme, kapitalist ilişkilerinin içine çekilen ülkelerde Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya, Rusya İran, İran. İran. Yoğun Türkiye. bir enerji Türkiye tabii ki. O yüzden de fakat burada da... Belki şöyle bir yine şey e, bağlantıyı kurmamız lazım. Geçen e, bu, ka, ya, y, analiz ederken şöyle bir şey söyledik. Metalaşmayla ticaretleşme, piyasalaşma karıştırılıyor. E, gerçekten bu enerji sektöründe bu çok daha önemli. Enerji bir meta mı? Enerji ticarete konu olan bir şey mi? Enerji kamunun sunduğu bir şey mi? Enerjiyi nasıl tanımlayacağız? O yüzden de enerji ki Türkiye'deki en önemli 1980'lerden itibaren gelişme... ...enerjinin gittikçe... ...enerji piyasası yasası... ...su kullanım hakkı altı, suyu söyle, ...hızla enerji... kapris ilişkiler içine çıkılıyor. Fakat burada... ...son dönem enerji ihtiyacını... ...bize verecek en önemli vurgu... ...enerji sadece alınır satılır... ...özelleştirme ifadesi içinde kullanmayıp... ...enerji iki anlamda... ...Türkiye'deki sermaye kesimi için... ...sanayiciler için önemli. Hangi iki kesim için? Birincisi... İnşaat sektörü için önemli. O ikincisi... E, ...imalat sektöründeki... ...Türkiye'deki enerji ihtiyacı gittikçe... ...daha çok e, imalat için... ...enerji ihtiyacı artıyor. Ama yeni bir gelişme var. Bu başla, bahsettiğimiz... ...diyelim ki çimento üreticisi... ...birisi çimento üretmek için... ...enerji ihtiyacı var. Bunu eskiden kamu karşılıyordu. Yeni olan... ...yeniden bir kavramla ifade edecek olursak... ...yeni olan, farklı olan... ...sermaye grupları... Ellerinde sermaye olanlar imalat yaparken girdi olarak kullandıkları enerjiyi şimdi yatırım alanı olarak görüyorlar. Biz buna revolarizasyon diyoruz. Yani yine is isimleri şey yapıyorum. Cengiz e, İnşaat'ın e, inşaat çimento fabrikaları varken bunu aynı zamanda buradan elde ettiği Sanko Holding'in buradan elde ettiği sermayeyi... ...değerlendirmek için enerjiye yatırım yapması. Bu ikisi çok farklı şey. Yani birbirini tetikleyen bir me mekanizmadan bahsediyoruz. O yüzden... ...hangi enerjiden önce... ...niye bu kadar enerjiye cevap vermemiz için... ...bu tetikleyen mekanizmayı düşünmemiz... Lazım? ...Türkiye'de gayri safi milli hasıla içinde... ...sanayinin, imalatın... ...payı arttıkça... ...enerji payı da artacak. Bu... Bir kesim sanayicileri mesela AKP iktidarı ile ilk kavga eden müsiyat oldu. Çünkü enerji piyasasının özel yasası çıktığında enerji piyasalaşması onlar çekindiler. Bu enerji kullanıcıları açısından önemli. Ama biriler dedi ki bu enerji biz üretelim. enerjiyi biz dağıtalım. Ha buna da biz enerjiye sermayenin yeniden değerlenmesi... ...ellerindeki sermayenin yatırım alanı olarak doğaya dolayısıyla enerjiye yatırılması demek. Enerji ihtiyacından bağımsız bir şekilde... Artık ne oluyor? Enerji yatırım gündemi geliyor. Artık sorun ne kadar hasta var. Geçen konuşmuştuk ya. Hastalara göre hastane değil. Ne yapıyor? Önce hastane açılıyor. insanları hasta arıyor. O öğrencilere göre okul değil. Okullar Şimdi ise sermaye grupları ellerindeki... Şu, şu mesela bilançolara bakalım. Yoğun bir şekilde, büyük sermaye grupları yoğun bir şekilde enerji yatırım yapıyor. Burası artık büyük karlık alanları. Büyük... E, rant getirsin. demiyoruz. Geçen haftaya da hayır, bir gönderme hayır, yapalım mesela. Ya. İçinde rant mesela diyelim ki yine, e, yine bir doktor öğrendik. projesi evet, mesela. Mehmet arkadaşım rantı olabilir. Mesela diyelim ki bir orada geçen şeyle bağlantımızı, enerjiyle bağlantısını kuralım. Gittik bir yerde bir HES, bir baraj yapıyoruz. Doğa kendi başına rant yaratmaz. Orada elde ettiğimiz elektrik enerjisini... Sattığımızda içine kar var, faiz var, rant var. Oradaki diyelim ki toprağın arazisi ya da kamuya 49'in. Ama rant gözetlemeci bir toplumdan bahsettiğimizde acaba Cerrahatepe Mahmut'a mı verilecek, Rıza'ya mı Leyla'ya mı verilecek dendiğinde siyasi iktidar belirli e, kesimleri, e, sermaye gruplarını gözetiyorsa bu rant kollamaydı. İkisi çok farklı. Enerji sektörü son zamanlarda... ...Türkiye'de yine bunun yapısal bir şeyi var. Siyasi iktidara, ...bu siyasi ...16 yıllık dönemde niye önem kazandı? Türkiye'de sektörel bir dönüş var. Sektörel dönüş içinde karar alması gerekiyor. Kimin karar alması gerekiyor? Siyasi iktidarın. Siyasi iktidar karar alırken sermayenin bir bütün olarak yeniden üretim için yani Soma faciasını düşünelim. Soma faciası gündeme geldiğinde siyasi iktidar yöntemiyle ne yaptı? Oradaki kömür madenlerini hızlı çıkartmak için özel sektör kime sundu? Soma Anonim Şirketine sundu. O sunmasına biz ne diyoruz? Rant kollama. Ama Soma'dan çıkartılan kömürlerin devlet Şimdi yanlış hatırlamıyorum, 110 dolara çık, e, mal ediyordu. Biz e, 10 dolara indirdik bu evet. kıra rakamları hatırlamıyorum. Dedindi, indir. oradaki yükseli elde ettiği şey oradaki emek gücüne karşı denmemiş emek gücü ve doğayının taribatından açığa çıkan bir şey. O yüzden mesela şeye baktınız önümüzdeki dönem yani bu bu şey de bize veriyor. Nasıl enerjiye yapılan yatırım? ...Türkiye'deki kapitesleşme, sanayileşmenin ipuçlarını bize verdiği gibi... ...devletin de bu enerji üretimiyle doğrudan ilişkisi olduğunu gösteriyor. Çünkü bir başka şey... Bu ...enerji sektörüyle ilgili konuştuğumuzda... bir sektöre dönüştüğünde bir başka şey ödemeler dengesi açığı. Türkiye... Sanayileşme, kentleşme hem üretim hem hızlandıkça Türkiye'nin en büyük e, en büyük açıklarından birisi çok e, yoğun konuşmaya daldım herhalde açıklarından birisi e, enerji ihtiyacı. Bunu da ithal ettiği sürece bu seferde bir meşruluk kaynağı olarak deniyor ki biz enerji bağımlısıyız ne yapacağız? Milli enerji politikası. Milli enerji politikası ne? Rödovaş sistemiyle özel kesimlere hızla rant gözetleme şeyiyle bu alanların aktarılması. Son dakikamız. Belki Aman şunu abi. bir söylemek çok, lazım. Çiçe, Biz he, bu çok... stüdyoda şunu konuştuk. Elektrik mühendisler odasının bir raporunu bu ya, yaz saati kış saati uygulamasına geçiş meselesinde enerji ihtiyacını düşürmek dendi mesela. Enerji Bakanlığı'nca ee, o saatlerin e, geri alınmaması hikayesi. Şu sonuç çıktı ortaya enerji tüketimi arttı hanelerde. Mesela o, o, o örnek Aynen. sebebiyle. Ee, şimdi böyle bir politikadan bahsediyoruz. Başladığımız noktada şunu belirtelim. Bizi dinleyen yerel mücadelelerden insanlar vardır belki. HES yapılsın ama işte can suyu bırakılsın. RES yapılsın ama ağaçlarımızı kesmesinler termik yapılsın ama bacasına filtreleme sistemi e, takılsın gibi şeyleri düşünmemize gerek yok aslında. Çünkü bu enerji bizim ihtiyacımız değil ve bu enerji bizim yaşadığımız ortamlara bizim doğayla ilişki kurduğumuz noktaları yıkmak pahasına yapılıyorsa buna karşı direnmek de meşru hakkıdır. Evet. Herkesin belki e, pratiğine dönük bugün konuştuklarımızın böyle bir cümlede etmiş olalım. Son söz hocam buyurun. E, son söz aslında e, bu konuşmaları biraz detaylandırmamız ...mesela enerji ihtiyacını... ...tetikleyecek yeni bir şey... Bu ...şu an Türkiye'de en önemli bu yaz uygulama, uygulaması... ...bu enerji borsası. Yani artık enerji ihtiyacını bir fiil... E ...imalat ve oraya yatırım değil... ...bir de borsası var. Yani enerji yatırım... ...yapanlar bunları hisselere dönüştürüp... ...piyasaya sunduklarında... ...oranın başlattığı bir dinamizm... ...enerji ihtiyacını artırıyor. Borsası. O yüzden önümüzdeki dönem... Tamamen enerjiyle ilgili tartışmalar iyi olacak. siyasi iktidar bu konudaki Karar almayı hızlandırma sürecinden Geçecek evet ve hayır bu anlamda çok çok Önemli ama yani biz enerjiyle ilgili kavramsallaştırmanın güncel Olduğu için yüzde birini bile yapamadık Umarım bundan sonra birazcık devam daha bu enerji sorununa devam ederiz Evet kapatalım Yeşil Bülten'i değerli dinleyenler Haftaya görüşmek dileğiyle Diyelim çok şey değişmiş olabilir Türkiye'de önümüzdeki hafta merakla Bekliyoruz hepimizde